Hazreti Muhammed'in izinden gidenlere, sanak af yağmurları indiren afüdür o. Bitki, hayvan ve insan neslinin devamını, bu nedenle hepsinin mekan ve zamanını, hayat için gereken rızkların tamamını, hudutsuz rehvetiyle bahşeden raufdur o.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 Allah.